kılınabilir. Dört ceket kılma ilalim olanlar Allah Muhsin'in cümlesinde yazar diye şeyler var. Tabi bu salat-ı duha salat-ı işraktan başkadır. Salat-ı işrakt güneş doğduğu zaman yarım saatine geçtikten sonra kılınan namazlı şöyle ufuk. Eğer açıktaysa güneşin doğduğu tarafa baktığın zaman güneşi görürsün ama kırmızı pokresat gibi görürsün. Gözünü almaz. Şey yapmaz. Göz alıcı durumda değildir, hukuktan şöyle biraz yükselmiştir. O zaman şey bilir o, işrak vatididir. Müneş, şaktan doğduğu için ona işrak vatididir derler. O zaman yine bastırılır. Sabah namazından sonra camide oturup ibadet edip de işrak namazı fınar mı insan o gibi bir haç ve öbre sevabı kazanır. Hasan hadisidir, İmam Kibriyizli'ye rivayet etmiştir. İmam Ebu Davud da Peygamber Efendimiz'in böyle yaptığını, adetinin bu olduğunu bildiriyor. Şimdi biz her sabah kimseye ayırtlamak yok da, yalnız insanların halini anlatmak için söylüyorum. Şimdi her zaman biz İskender Paşa'da hocamızın tesis ettiği üzere, sünnet isimini icra ettirdiği üzere, sabah namazından sonra Yasin okudur, Emrani Şerife okudur ve işgaf namazı kılınır. Ama ondan evvel ben duaya oturduğum zaman, sabah namazı kılındıktan sonra diyorum ki, Nevekül niyet ettim. Nevekül itikafe fi hazret mescidi. Bu mescitte bir müddet ibadet için oturmaya iyi bir defa niyet ettim, diyorum. İltisana fi hadis-i nebiyyina. Peygamber Efendimizin şu hadisine sarılarak yapıyorum bunu, diyorum. El de itikafezih ki o hadis-i şerifinde şöyle buyurdu Peygamber Efendimiz ''Ben senden sözü ve icvaatıyım'' ''Kim sabah namazını cemaatle camide kılarsa'' ''Evimde icvaatıyım'' ''Kim sabah namazını cemaatle kılarsa'' ''Sınma kaade'' ''Sana oturur'' diğer diyorlar Allah'ın zikriyle meşhur olursa yani sabah sonra oturdu İlginle, Kur'an'la, ilimle ifade meşhur oldu güneş doğuncaya kadar ''Sünme'' Hatta katılır Aşem, güneş doğuncaya kadar böyle okuldu. Sünnâh sallâ rekatleyin, kalkıp da iki rekat tamas kılarsa lehu, bu böyle yapması onun için kereci bir haccetinde, umretin, ta'amretin, ta'amretin, ta'amretin, ta'amretin. Tam bir hac ve ömr yapmış gibi, tam bir hac ve ömr yapmış gibi, tam bir hac ve ömr yapmış gibi diye üç defa tam sözünü kullanmış Peygamber Efendimiz <gülüyor> cehap kazanır. Ve vâhut yemüksü diye an enes-i radıyallahu bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi rivayet etmiştir ve hasen-i demiştir diyorum. Bazı yerlerde de başka tezkire rivayeti de söylüyorum. Alan bun ya. sonra Fahmiyah tarafından gibi. Yani, i̇şte, Ne gibi bir işi var derler. <gülüyor> Ama bu kadar cerh öldükten sonra insanı tutur mu? bir bu diye hâşr evresi bu varsa hadis de hasense yani Zayıf, hadis değil. Bilmem ne değil. Şöyle diyeyim, bunu diyeyim. Tamam. Ne değil, bunu değil. Tamam. Nereye diyorsun? Panujlanıp gidiyor. Kimseyi ayıklamak yok. Yani parçı kıldırır, kimse ayıklanmaz. Parçı kıldırır, sünnetini elinde kılmak için de işte girebilir. Ama bu hadisi duyduktan sonra insan uyması lazım yani. Hadis-i bereketinden faydalanmaya çalışması lazım. Allah duyduğunu anlayıp anladığını uygulayanlardan edersin. Yani Duyuyor, bazı anlamıyor. Ha ne dedik? Az önce dinle. Bir şey gidiyor. Ebli Allah'tan büyüklerden birisi. birisi bir söz söylemiş. Ha demiş, anlayamadık. Bir daha tekrar besene demiş. Öğreneyim mi? Bir daha tekrar eder misin? Ben bir söylediğime söylemeyi kaçırmadım. <gülüyor> bir daha söyler misin? İkinci söylüyor. Dedim ki şimdi ikinci söyle demekmiş vallahi. Bir daha söyler misin? Yani lafı Söyler söylemek, söylemesi, anlaması lazım. Niçin yaşıyoruz? Allah'ın rızası kazanmak için. Allah'ın rızası nerede erkek, arın arın olan arıyor. Allah nasıl bütün kul oldun, kaç, nasıl temizledin, evet, ne, muhabbet nasıl kazanılır, akılların fikirleri, ahireti kazanmak için. E bize de söylüyorsun, iyi, güle, pekala. Sonra, sonuçlar değil ki, hele arasın. Yine gidiyor, bir şeye gitsin, canımız kurma. Mühim bir şey? Incisi. Evet, Sad-ı et Duh'a. Duh'a namazı kıl, çünkü bu Ebrar'ın namazı. Yani iyi kullar demek ki gece, şey, öğle, öğlen de sabah arasında bu vakitte bu namazı kılmak iltiyadı, iyi kullanın iltiyadı. Efendimiz tavsiye ettiği için tabii Ve senin İzhan Efendi Bey'in evine geldiğin zamanda selam verin. Ve de, kimse olmasa bile, bir sürü hayır değilse evinin hayrı çok olur böyle yaparsa. cami üstünlüğünde, buna benzer bir başka hadis-i de vardır, bir aşağıda mevcut. Demek ki, bu hadis-i şerifleri böyle rivayet zincirini de fikrederek, hadis-i de rivayet etmiş, hadis-i şerifler cümlesine dahil de olmuş bir kimse. Onlar bunu bir bereket sayanlardı, yani hadis-i hadis rivayet etmek suretiyle, efendim, o müddetleri almak ahirette, o sevabı elbette düşünürler. Tamam, bir, bir, bir, bir, bir peki Allah ne denizden razı olsun burada bırakalım dostlar üçüncü sayfaya geldik efendim inşallah sağdursak önümüzdeki kadar devam ederiz şu gelen bir bir bakayım ben müsaadenizle neler yazmış kardeşlerimiz acil olanlar var mı bir işi acele olan, gitmek isteyen varsa, şey yapalım diye. Hiçbir zaman huzurlu olamıyorum. Hep eksik bir şey varmış gibi hissediyorum. Arkadaşlarım da bir birlikte bir olasın gelmiyor. Ben bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilirim? İşte bu akşam okuduğunuz şeyleri dikkatle uygulayın. Hani Allah'ın sevgisi nasıl kazanılabilir? Efendim, nasıl mutlu olabilir? diyor. Muhtemelen Hocam, sizleri rüyamda gördüm, hayırlı olsun. sizinle bir odadaydık, tek ikimizdik. Siz Kur'an-ı Kerim okuyordunuz. Kur'an-ı Kerim okurken bir şeytanla ilgili ayet geçti ve siz şimdi şeytan çıkacak ve kayboldunuz. Şeytan geldi. Beni bir titreme tuttu. Sonra tuvala arkamı yasladım ve İhtar Suresi'ni, Felak-ı Nas Suresi Şeytan karşımda eridi. Bunun yorumunu yapar mısınız? diyor. Yani Allah'ın insanı koruması için Allah'a iltica etmek lazım geldiği bu surelerin yani feyizinin çok olduğu ve şeytana karşı korunmak için onlardan yararlanmanın uygun olacağı ve şeytanın da nasıl korkunç ve tehlikeli bir mahrum olduğu anlaşılsın diye böyle olmuş Allah'ın Tanrı Hazretleri şeytanın şerrinden öfse eylesin Rahman'ın yolunda yürürsün, Rahman'ın hız bir himayesine cümle bir de daim eylesin. Ravutalarımı mırıldalarak yapıyorum, sessiz düşündüğümde aklım başka yere kayıyor. Olabilir. İnsan zaten zikri cehri yapmasının sebebi de budur. İnsan cehren söylediği, zikrettiği vesaire yaptığı zaman Başka duygularını bastırır, müceviliği olarak yapması, o zaman aklı dağılmaz, Efendim, o bakımdan öyle yapılabilir. E, Sessiz düşündüğünde, o zaman o başka şeylere dağılabiliyorsa, o zaman böyle yapabilir. Mahsul yok. Yani i̇simlerinin değiştirilmesini istiyor. Evet, isimler hakikaten değiştirilse daha iyi olacak isimler. Birisi, Birisi arife olsun, birisi de arife birisi, birisi de selim olsun. Arife ve selim olsun, o isimleri öyle. İsimlerin baş harfleri aynı oluyor, hepsi değişmiş oluyor. Allah arif kullanımlar eylesin, Efendim, selim kullanımlar eylesin. Öğretçi bir ağlardan kurtulamaz söylüyor. Efendim yani, ilmin de bu, bu sebeple yapamadığını yapıyor. Tabii yani, o tavsiye ederiz. Ateşin geçmesini tavsiye ederiz. Efendim yani, tebliği çok yapmasını bir kere müdavim olmasını tavsiye ederiz. Öteki işe uygun. Allah evvelen hayırlı aksını ihsan edecek. Fıratını tepkiyzeye çekmiş. Allah koruyorsan bir tane şey yapıyoruz. Okutu yaparız. Erkeklerin patronları otururken veya namazdayken mahrem hatlarını ortaya koymakta olduğunda nasıl bir çocuğum tavsiye edersiniz? diyor. Tabi bol olmasını tavsiye ederiz zaten boldu eskiden. Şalvar tarzındaydı büyüklerimizin kıyametleri. Bu böyle dar patronan bize patadan geldi. Yoktu böyle bir şey. Aynak diş da vardı böyle dar kıyamet. Isılsır bilen bir böyle e, giydikleri öğretmen, diş çamaşırlarında bilen olabilirdi. Dışından böyle hattını gösterecek bir şey olmadı. Çünkü hatların ve uzuvların belli olması da kötülükleri tahrik edicidir. O bakımdan Gayetik İslamidir, günahdır. Kıyafetin altını göstermemesi lazım, hatları belli etmemesi lazım. Teşettürün o olması gerekiyor. Hepinizin buna nefret etmesi gerekiyor. Eğer mecburen, okul dolayısıyla, memuriyet dolayısıyla veya üniforma gibi bir sebeple o pantolonu giymek gerekiyorsa o zaman üstüne uzunca bir şey giyerek, halde bir şey giyerek bu hattamızın, ...kendi olmamasına gayret etmeniz lazım. Yani etinizin, bulunuzun, önünüzün, arkanızın... ...tesekkürlü, örtülü, kendi olmayacak şekilde olması gerekir. Evet. İlk şey diyor ki... ...mukteren efendim, son zamanlarda bazı kardeşlerimiz sizin arkanızdan yaptığınız şeyleri efendim ya çarpıtarak ya da hiç yapmadığınız şeyleri anlatarak keramet üretmeye çalışıyorlar. Siz bize en büyük kerametin istikamet olduğunu öğrettiniz. Bu kardeşlerimizi uyarabilir misiniz? diye bir karit göndermiş. Hani hiç yapmadığımız şeyleri anlattırsa ilah ve olur, yalan olur doğru olmaz. Hemen yani Bir şeyi çarpık anlatırsa olmayan bir şeyi başka türlü anlatırsanız da doğru olmaz. O da ilme aykırıdır. İnsanın tam görür. Her şeyi olduğu gibi efendim, şey yapması lazım. Görmesi lazım. Tabii en büyük keramet istikametdir. Doğru. Ön büyükler keramet göstermemeye dikkat etmişler. Hatta onun için ker e keramet haydur rizyal getirmişler. Erkeklerin hayızı gibidir. Yani kadınlar hayız başı halini nasıl belli etmek isterse, utanırlarsa, sakınırlarsa, erkeğin de kerametini mümkün olduğu kadar göstermeye çalıştığını ifade ediyor bu kelimeler. Tabi keramette tehlikeler vardır. Çünkü keramet gösterilen kimse şöhret kazanır. Efendim parmakla işaret olunur. Şöhret de afettir. Allah koruduğu zaman korur ama korumansa afettir. O bakımdan göstermek de doğru değildir. Sonra Kişinin de gönlünde kibir, ucud gibi duyguların gelişmesine sebep olur, o bakımdan temenni edilecek bir şey de değildir. Ama, büyüklerimiz demişlerdir ki, ''Men e, azbutara keramati ve müte'im'' Kim keramet kuruşluk yapıyorsa, keramet gösteriyorum, filan edalar, tavırlar takılıyorsa bu sona uğraşıdır, yoktur. Ama ben azzaharet aleyhi keramatu senin önlediğin gün kim, kimin üzerinden Allah'ın kerametleri görülüyorsa, zayi oluyorsa o hakiki velidir demişler. Yani hakiki veli kendisi istemeden etrafı etrafına keramet saçar. Ve herkes onun kerametlerini görür. Mesela hocamız, Kedet Meccam söylediği sözleri, yaptığı hareketlerini işleri yani kiminle konuşuyorsanız konuşun hocanızla ilgili kalbimden şöyle geçmişti şöyle cevap verdi evine gitmiştim şu şey oldu, böyle kaldım vesaire falan. her yani sabahtan akşam ay etrafa yani lambanız ışık saçlığı gibi her ışık yerine Mesela diyor ki kontacı kömür alacaktın evde para yoktu efendim 400 bin liraya kömür Efendim işte 200 bin lira vardı 200 lira bulamıyordum. Yani alamıyordum kömür alacaktı. Künay diyor. Böyle bu duygular içinde diyor bakıyam zaten havale gelmişti. Getirdim postaneden diyor. Demiş ki şu parayı seninle böyle işelim demiş. Yarısını vermiş. Havale gelen paranın. Yarısını posta memuruna vermiş. Tam diyor benim kömür ihtiyacım kadar parayı diyor Yani Mesela şöyle. Yani bu kendisinin keramet göstermek istemesinden değildi. Velî hakiki velî oldu mu, kerametler saçılır keramet. Yani lambada düşüyor şey saçıldığı gibi. Ama ben keramet eteyim, ben üşüyorum, ben açıyorum, geleceği ben şunu gördüm şöyle oldu vesaire filan imalı sözler, gidip iddialı laflar vesaire. Buna <gülüyor> doğru diye keramet konuşluk derler buna. Keramet saçmak, keramet göstermek filan tabi bundan doğru olmaz. Keramet hakkında hadisi şeriflerle, Kur'an-ı Kerim'e başla, Peygamber Efendimiz'in hayatında, Sahabe-i hayatında, emre Allah'ın hayatında ve bizim bu zamanlarda tabi misaller çoktur olur. Yani Allah sevdiği kulunlar ikramdan bulunduğu için olağanüstü halleri nasip ediyor, Onlarda da oluyor, görünüyor bundan normaldir. Bir insan keramet gösterebilir ama sonunda Su-i Hatimeli Ahiret'e de göçebilir kitaplar. Keramet onun için bir şey değildir. En büyük keramet istikamettir. Yani kişinin sıratı bir şekilde yürümesi daha doğrudur. Yani kişilerden keramet beklememelidir. Keramet ummamalıdır. Keramet kalemle etmemelidir. Kimisi de Koca efetin bir kemanet gösterse, dilenemem. Yani Ba'attin Meşfel Efendimiz'e bir kemanet gösterseniz demişler, üç adım yürümüş, üç adım demiş, kemanet tırttır tırttır. Çünkü Allah nasip etmese, üç adım bile atamaz insan, mümkün Yani önemli olmadığını şey yapıyor. Bizim binada bir hanımdan tercihli hanımlar topluluğunda var. Bu hanımlar aynı zamanda hocamızın ve öyle istihbarı okuyorlar, bizim hanımıza davet ediyorlar, gidip son dönemde katılmasında ders açısından bir sakınca olur mu? Şimdi kadınlar ürşüt olmaz. Yani bu bir gerçektir. Kadınlar imşat vazifesini yapacak evsafa sahip değildir. Her yere gidemez, kocasının izni olmadığı zaman sefer mesafesine gidemez, erkeklerle konuşamaz vesaire. Bile. Bir takım şeyler vardır o bakın da Fakat bu devirde eminim riyalarla, eminim rivayetlerle, şöyle bu işleri yapan çok kimseler vardır. İmzalarla evet, da baya şey topluyorlar, böyle şanslar topluyorlar. Efendim, binalar gidiyorlar, işler yapıyorlar. Her zaman gidiyorlar, Peygamberlara gidiyorlar. Eminim müsamirler ziyaret ediyorlar, Kendi olaya gidiyorlar. Eminim mum yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Tabi. Hani, Yol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti, seniyesi yoldur. Bu biraz belki bazılarına capsız görünebilir ama yani doğru yol budur. Öyle bazıları sırf öyle havalarda, ayakları yere değmeden bulutların arasında oluşuyor ama İslam, ayağım benem, fırın fırın, safa sağlamdır. İşte o güzel bir anlamına çalışmak lazım. Yani keramet aşıkçısı olup Efendim havalarda içerik bir şey gezip de ona bir bilatlara dalıp da günahlara gireceğine insan efendim şöyle sinat-ı müstakil terbiyeli, halim, sellim ciddi, vakur bir derniş olmalı. Yani biz bunu tercih ediyoruz. Böyle olmayı tavsiye ediyoruz. Öyle yaka yırtmak, efendim periyat etmek, koplamak, tutamak, ayırmak, bayırmak gibi bir şeylere de uygun görmemişler büyüklerimiz. Şöyle ciddi bir Ermişlik mühette bir, hedefli bir efendim, e, dindarlık zayfa e, güzel olan olur. Allah'a benzerleri doğruyu göstersin, doğruya uymayı nasip etsin. Tabi böyle ilmi, irfanı iltisi eksik olunca kişiler onların etrafında toplanan insanlara da söyledikleri sözler hatalı olur. Onlar da İslam'ı doğru verenlerizler. Yani İsa'nın kendi söz söyleyeceğini, ayetlerin hadisleri okuması, anlatması, hıkkın afkahını öğretmesi daha uygun olurken, hıkkın bilmez, ayet bilmez, hadis bilmez, e, kendi kendine yorumlar ve şeylerle o zaman kendisi de şaşırır, başkasını da sapıtabilir. tehlike vardır. Hem dava azizlik olur, hem buddil olur. Yani kendisi de daralete düşür. Başkasının da daralete düşürücü olabilir. O bakımdan, Müşin yeteri yani bir kimse değildi. Müşinli kervi olmak gerekir, selametli olmak gerekir. Öyle olmadığı takdirde bile ilkbaharda uygun olmaz. Çünkü e, yani kendisi kendisine fayda ederken başkasına hiç fayda sağlamaz ve İzerler grubu diniyle kavimle ilgili ilim ile araları çiğar demişler. İnsan karnının peşine düşmeyen kalkarsa, kargan olur, kılavuz karga yani onu kılavuzu olursa bir türlü de başına gidiyor. Çünkü kargan da eşiyor. Yani onu kılavuz etmemek lazımdır. Doğru kılavuz seçmek çok önemli bir husus olabilir. Allah'ın Tavru Hazretleri yanıtmasın, şaşırtmasın, iyi yapıyorum sanarak yanlış yollara düşünmesin. Evet. Şimdi belki seniye çizgisine ayırıp bidatlara, hurafelere, batınlara kaydırmasın. Evet. Yani dinin efendim doğru öğrenilmesi insanın ahiret hayatının kurtulmasına sebep olduğu için en mühim işidir. Doğru kaynaktan, doğru ağızdan doğru olarak öğrenilmelidir. Herhangi bir yanlışlığa bunun karmili Yani evin Elektrik şemekesinin yanlış takılmasına tabiri yoktur. Çünkü elektrik şaka olmaz. Yani yanlış çıkar. Patlar, çatlar, yanmaz. Biraz öyle yani elektrik çarpar. Elektrikle oyun olmadığı gibi dinle hiç oyun olmaz. Dinin bütün bilgileri neden? Âlimlerimiz bu hadisi şundan işitmiş, o ondan işitmiş, o ondan, ondan, ondan işitmiş diye hep de isimlerini yazmışlar. Nerede oldu?